Meksika körfezindeki BP sızıntısına Obama yorumu. Kime tekme atılması gerektiğini iyi bilen işçiler ve uzmanlarla görüşüyorum. Benim yorumum ise şu. Sınırlı ve ulaşılması zor fosil yakıtları olan talebi karşılamak için arayışa devam etmemizin çevresel ve ekonomik maliyeti ortadayken niye vazgeçip yenilenebilir enerjilere yönelmiyoruz? Meksika körfezindeki olay dünyada görülecek bir ekonomik kaosun ilk göstergesi ise daha fazla petrol aramak bizi daha riskli bir yere itecek. Temiz ve yenilenebilir enerji teknolojisine yatırım arz güvenliğimizi sağlayacak. Bu düşük karbonlu enerji ürünleri piyasası 2050 yılına kadar yılda en az 500 milyar dolar değerinde olabilir. Yeter ki bu yönde gelişim istensin. Fosil yakıtlardan uzaklaşıp yenilenebilir enerjilere yatırım, ekonomilerinin durgunluktan kurtulması için değerli bir fırsat. Çünkü en etkili düşük karbonlu enerji sistemlerini sunmakta başarılı olan ülkeler, beceri ve teknolojilerini gelecekte ihraç edecekler. Devletler ve özel sektör artık yeşil enerjinin sadece çevreye duyarlı olmanın ötesinde bir şey olduğunun farkına vardılar. Enerji güvenliği ve ekonomik fırsatları korumak için önemi giderek artan bir yere sahip. Meksika körfezindeki BP'nin neden olduğu felaketten çıkarılacak bir ders daha var. O da biz eyleme geçmekte ne kadar gecikirsek pisliği temizlemek o kadar zorlaşır. Yalova Çevre Platformu'ndan Kemal Bayrı, Greenpeace Akdeniz ofisinde gerçekleşen basın açıklamasında, ''Bugün ülkemizin tüm doğal kaynakları Türkiye'nin enerji ihtiyacı bahane edilerek enerji sermayedarlarının emrine sunulmuştur.'' Ülkenin en verimli alanlarında nükleer santral, yüzlerce hidroelektrik santrali ve onlarca termik santral kurulmak istenmektedir. Çevre Bakanlığı'nın enerji şirketlerine bol keseden dağıttığı ÇED olumlu raporlarını çevreciler hukuk yoluyla iptal ettirmekte ve enerji üretim lisanslarının verilmemesi için çaba sarf etmekteler. Niçin? Hükümetin korunmasını pek umursamadığı doğal kaynaklarımızı korumak, yaşanabilir çevreyi bilinçsiz yatırımlara kurban vermemek için. Fosil yakıtlı enerjilere dayanan termik santral projeleri rafa kaldırılmalı, HES projelerine sıkı kotalar getirilmeli, yenilenebilir kaynakların geliştirilmesi için derhal harekete geçilmelidir, dedi Sayın Kemal Bayrı Yalova Çevre platformundan. Basın açıklamasının ardından da güzel bir müzik dinletisi gerçekleşti. Dünya Çevre Güney etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde 13 kilometre uzaklıktaki dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde çevre ve orman müdürlüğü ekipleriyle birlikte temizlik yapıldı. Nemrut'un dünyanın ikinci büyük krater gölü olduğunu, buranın daha güzel değerlendirilmesi ve bakımının yapılması gerektiğini ifade eden Vali Nurettin Yılmaz, gölde rüzgar sörfü yapılmasının planlandığını belirtti. Bilinmeyen ise gölün Kadife Ördek için en güneydeki üreme alanı olduğu. Sürf yapılsın diyenler doğal varlıkların farkında mı acaba? Koyu milliyetçi olmalarıyla bilinen Japon sağcı gruplar Oscar ödülü almış olan The Cove, Koi filmini film distribütörünün ofisinin dışında filmin Japon karşıtı olduğunu söyleyerek protesto ettiler. Bir takım tehdit, protesto ve bilinmeyen sabotaj olaylarından sonra Japonya'da bazı sinemalar filmi gösterime sokmamayı seçtiler. Bildiğiniz gibi film her yıl binlerce Yunus'un bir koyda nasıl katledildiğini gösteriyor. Protesto eden gruplar, bu film bilinçli olarak Japonların yemek kültürünü bozacak ve bu da birçok insanın duygularını incitecek, dedi. Protestolar ülkede 23 sinemanın filmin gösterimini durdurmasına sebep oldu. Filmin distribütörü Unplugged'ın başkanı Takashi Kato, koy kesinlikle Japon karşıtı bir film değildir, filmin içeriği hakkında derin ve yapıcı tartışmalar yapılmasının gerekli olduğuna inanıyorum, dedi. Mavi Yüzgeçli Orkinoslar yok olmanın eşiğine bir adım daha yaklaşmışken Avrupa Birliği bu yılki Orkinos av sezonunu zamanından önce kapattı. Greenpeace sezonun aslında hiç açılmaması gerektiği konusunda uyarmıştı. Komisyon Fransa'nın filosunu geri çağırmadaki başarısızlığının üzerine gırgır avcılığına son verme kararı aldı. Avrupa'daki gırgır ağlarıyla yapılan av sürdürülebilir balıkçılığın önündeki en büyük engellerden biri. Gırgır Ağı ile büyük oranlarda balık yakalanarak 2010 için belirlenen Kota'ya sezonun kapanmasına bir hafta kala ulaşıldı. Ama Mavi Yüzgeçli Orkinoz katliamı Avrupalı balıkçıların Avrupa Birliği dışındaki ülke bayraklarıyla devam etmesiyle durmadı. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin teknelerinin Akdeniz'deki Orkinoz avının %40'ından sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Türkiye ve Libya gibi Avrupa Birliği harici bayrak taşıyan teknelerin ise sezon bitiş tarihine dek avlanacağı tahmin ediliyor.